أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. إلى جميع الأنبياء والمرسلين. إلى جميع الأولياء. الحمد لله يا رب العالمين. مقابلية دامة يورد الشعظة. Kur'an'ın dörtte biri peygamber kısalarını anlatıyor. Bize örnek olsun, ibret olsun diye peygamberlerin, bir de onunla beraber olanların örnekliğini alalım, kendimize örnek alalım diye peygambere karşı duranların da nasıl helak olduğunu Allah anlatır, onların zihniyetini anlatır, fikirlerini, düşüncelerini anlatır, neden Peygamber'e iman etmediklerini anlatır, ondan da ibret alalım diyedir. Resulullah Efendimiz buyuruyoruz aleyhissalatü vesselam, Kıyamet günü Allah kullarını peygamberlerle beraber hesaba çeker. Hiç kimse kıyamet günü Allah'a mazaret beyan edemez buyurdu. Eğer bir kul dese ki, Ya Rabbi, ben hastaydım, kulluğumu yapamadım, ibadeti yapamadım. Buyurur ki, sen Eyüp kulum kadar mı hastaydın? O kulluğunu yaptı. Dese ki, ben zengindim, satanat sahibiydim, mevki makam sahibiydim, onun için kulluğumu yapamadım. Buyurur ki, sen Süleyman kadar mı zengindin, onun kadar mı saltanat sahibiydin? O kulluğunu yaptı ama, o da senin gibi bir kul. Dese ki ben fakirdim, yapamadım, kulluğumu yapamadım, beni meşgul etti, İsa Aleyhisselam'ı gösterir, üzerinde gömleğinden başka bir şey yoktu. O yaptı der. Dese ki musibetler, sıkıntılar, beralar müsaade etmedi, beni meşgul etti, kulluğumu yapamadım diye mazeret gösterirse, Resulullah Efendimiz'i gösterir, sen onun kadar mı sıkıntı çektin? Allah kulları peygamberlerle beraber hesaba çekiyor. Peygamberlerinden istediği kulluk neyse, bütün insanlardan istediği kulluk O'dur. Onun için Allah mazeret kabul etmiyor. Eğer onlar yaptıysa, siz de yapabilirsiniz dedi. Eğer yapmadınızsa, bunu bilerek yapmadınız. Beni tercih etmediğiniz için yapmadınız, buyurur. Boru içinde peygamber hayatlarından bize örnekler verir, kıssalar anlatır Allah. Nuh aleyhisselam anlatıyor. Biz Nuh kavmini göndermiştik. Nuh dedi ki onlara, "Velakad erselnahu hayrun ila kavmihi, inni lakum nezirun nabiy." Biz Nuh kavmini gönderdik, Nuh onlara dedi ki kavmine, "Ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Sizi apaçık bir şekilde Allah'ın ayetleriyle uyarıyorum, ifaz ediyorum. Eğer iman ederseniz, ebediyen kazanırsınız. Allah dünyada da size ikramda bulunur. Yok, iman etmezseniz hem dünya azabını, hem ahiret azabını Allah size taktırır. Sizin Rabbiniz bir tek Allah'tır o zaman Allah'a abd olun, Allah'a kul olun. Yok eğer Allah'tan yüz çevirirseniz, Allah'a kul olmaktan yüz çevirirseniz, o büyük günün azabı, o elim azap size gelir, ben bunun için endişe ediyorum dedi. Kavbinden ileri gelenler ona dediler ki, Muha sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bize göre sana tabi olanlar, sana iman edenler de, en aşarlık olanlarımızdır, en rezil olanlardır dedi. Yani zahiri olarak fakirdirler, yoksuldurlar, kimseleri yok, kenarda köşede kalmış rezil olanlardır dedi. Almin ileri gelenleri muhaleslama. Doluna beraber sizin bize bir faziletiniz, bir üstünlüğünüz yoktur dediler. Bizce de siz yalan söylüyorsunuz sen peygamber değilsin, Allah bir şey göndermemiş dediler. Kavri bir de dedi ki, eğer bu aşağılık insanlar, fakir fukara, senin etrafından dağıdırlarsa, sen onları kovarsan, o zaman düşünürüz, seninle beraber olmayı, sana iman etmeyi düşünürüz, diyorlar. Nuh aleyhisselam da onlara diyor ki, eğer ben onları kovacak olsam, Allah'a karşı kim bana yardım eder? Onlar iman etmiş, Allah'ın kullarıdır. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Siz düşünmeyecek misiniz? Ben size, ben Allah'ın Resulüyüm diyorum. Bunlar iman etmiş. Siz de ki bunları kov. Eğer kovarsam, Allah'tan kim beni korur? Kimin aşağılık olduğunu, kimin rezil olduğunu Allah mıdır dedi. Nuh kavli ona dedi ki sen bizimle mücadele ediyorsun, asili gidiyorsun, haddini aşıyorsun, bir de bizi Allah'ın azabıyla tehdit ediyorsun. O tehdit ettiğin azabı getir bakalım neymiş? Nasıl yani Allah bize gazap eder, azap eder dediler. Nih Aleyhisselam, Allah dilerse o gelir, ben de sizin gibi bir beşerim, o Allah'ın takdirinde, kudretindedir. O ne zaman dilerse, o azap o zaman gelir, dedi. Muhakkak ki o sizin Rabbinizdir, siz ona döndürüleceksiniz. Sonra biz muha ki artık kavminden hiç kimse iman etmeyecek. Onların yaptıklarından dolayı da üzülme, kederlenme dedik. Sen bizim nezaretimiz altında, bizim vahyimizle gemiyi yap, bir gemi yap karada. Çünkü azabımız geldiğinde hepsini suda boğacağız diye vahyettik. Bu durumda Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi kafirlerden yeryüzünde hiçbirini bırakma dediğinde, bu ayete göre söylenmiştir. Yani artık kavminde hiç kimse iman etmeyecek. Allah ona böyle buyurunca, ondan sonra bunu söylemiştir. Nuh Aleyhisselam yemeği yapıyordu Allah'ın vahiyle nezareti altında. Onun kavminin ileri gelenleri her onun yanından gelip geçtikçe onunla alay ediyorlardı, dalga geçiyorlardı. Gelide, karada gemi yapıyor diye. Bu geminin denizin nerede nasıl yürülecek diye dalga geçip alay ediyorlardı. Nuh Aleyhisselam, siz bizimle alay etmeye devam edin. Sonra biz de sizinle alay edeceğiz dedi. Göreceğiz. O rüsva edici azabın kime geleceğini hep beraber göreceğiz. Sonra Allah gökten su indirdi. Diyordu ki Nuh'a, gemiye her çiftten iki çift al. Sana iman edenlerle beraber aileni de gemiye al, onları kurtaracağız, gerisini suda boğacağız diye vahyettik buyurur. Bismillah deyip gemiye bin. Allah'ın ismiyle gemi yürüyecek. Allah yerden su toşkırtı, gökten de su indirdi. Gemi dallar gibi dalgaların arasında akıp gidiyordu. Bu arada Nuh Aleyhisselam oğlunu gördü. Oğlunu gemiye davet etti. Sen de bizimle beraber ol, kafirlerle beraber olma dedi. Oğlu dedi ki, ben yüksek bir dağa çıkacağım, sudan korunacağım dedi. Nuhallahu buyurdu ki, bugün Allah'ın emrinden korunacak hiç kimse yoktur. Allah gazap etmiş. Allah'ın rahmet ettiği kimse hariç gerisi gazabın içinde kalır dedi. Bu arada dalga ikisinin arasına girdi. O da doğuranlardan oldu buyurdu. Buraya kadar ne anlamımız gerekir? Allah bize acaba bu hikaye olsun diye anlatmıyor. Bir kavim eğer Allah'ın peygamberine, Allah'ın vahyine iman etmezse, Allah'ın vahyiyle hayatını yaşamazsa, Gazap geliyor demektir. İki türlü gazap vardır. Biri dünyevi, biri de ukravi azap. İki gelir. Bunun için yapılması gereken şey neymiş? Zahiri azap için, zahiri olarak bir gemi yapmak gerekiyor. Eğer Allah boğacaksa onları o tufanda, bir de manevi gemi yapmak gerekiyor. Manevi gemi. Manevi tufan nedir? Eğer dışarıda her tarafta günah işleniyorsa, insanlar şirke boğulmuşsa, küfre boğulmuşsa, Allah'ın emrinin dışına giriyorsa, bu tufan gelmiştir. Boğulmamak için tek bir çare vardır, o da gemi yapmaktır. Gemide olmaktır. Yoksa o tufanda, o manevi tufanda herkes boğulur. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna dedi Allah'ın rahmetinin içine girenler müstesna, gerisi helak olur. Allah'ın gazabına uğrar. Manevi gemi nedir? Manevi gemi, o tufanın dışında Allah'a kuul olan, Allah'a avd olan, Allah'ın rızasını isteyen, ebedi hayatını kazanmak isteyen insanların beraber olduğu yer. Bu mescit olabilir, bu ev olabilir, bu dergah olabilir, bu cami olabilir. Yani kulun Allah ile beraber olmak için sıvırması gereken bir gemisinin olması gerekir. Bu arada kendini bilmezler onlarla alay edebilir, onlarla dalga geçebilir. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'la dalga geçiyorlardı, bu geminin suyu nerede, denizi nerede diye, Allah denizi yaratır. Zahiri olarak bu böyledir. Mesela genel olarak, arkadaşlar bunu biliyor, dışarıdaki hava başka, buradaki hava başkadır. Dışarıda tufan var çünkü. Gemide olmazsak o tufanda boğuluruz. Gemi yaparken dalga geçenler, alay edenler olabilir. Siz mi dünyayı kurtaracaksınız? Bu halinden bu hale gelmişken bir kişi ne yapabilir diye düşünebilir. Her peygamber geldiğinde tek başınadır, Allah'a davet eder. Evet, yüzlerce, binlerce insan ona iman eder ama tek başınadır. Bir kişi ne yapar dememek lazım. O kişi Allah ile beraberse bütün dünyaya karşı durabilir. Allah'a davet eder, çabasını, gayretini sarf eder, Allah mutlaka ona yardım eder. Allah ayet-i kerimede buyuruldu. Mutlaka ben ve Resullerim galip geleceğiz. Allah mutlaka Resullerine yardım eder. Müminlere, onlarla beraber olan müminlere mutlaka yardım eder. Bu benim onlara olan sözümdür buyurdu. Karşımızda Allah Resulünü kendinden ayırıyor. Karşımızda kim durursa dursun kesinlikle o kaybedenlerden olur, mağlup oranlardan olur. Allah eğer Resulüyle beraber tecelli edip gerekeni yapıyorsa karşısında kim durabilir? Hangi mahluk durabilir? Allah'ın beraber olabilmesi için de mutlaka gemide olmak lazım. gemiyi yatmak lazım. Gemi deyince herkes aslında geminin ne olduğunu anlar, anlaması gerekir. Eğer biri gemiye bilmezse, o peygamberin oğlu bile olsa, ona iman etmemiş, onunla beraber gemiye bilmediyse, kafirlerle beraber olmayı tercih ettiyse, yani dışarıda kalmayı tercih ettiyse, o mutlaka ne olur? Helak olanlardan olur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da onun için anlatır. Yoksa beni ilgilendirmez demek, Bizi kurtarmaz. Mutlaka beraber olman gerekiyor. Gemiye binmen gerekiyor. Gemiye binmen kim olursa hepsi. Helak oldu mu? Evet. Hatta devamında Allah ne buyurur? Bu dünya azabıydı, ahiret azabı, ebedi ve bundan çok daha şiddetlidir. Dünya azabına benzemez. Dünyada sadece boğuldu, garf oldu. Ama ahirete, ebediyen cehenneme gider. Onun için beni ilgilendirmez demiyoruz, gemide bulunuyoruz, gemiyi yapmaya çalışıyoruz. Sonra buyurdu Allah, yere suyunu yut, göğe de suyunu tut dedik. Gemiyi de cüvi dağının üzerine indirdik, yerleştirdik. Zavim kavim, Uzak olsun dedik. Zalim kavim benden uzak olsun dedik. Allah bir kul için benden uzak olsun dediyse artık gerisini hesap etmek lazım. O ebediyen Rabbini kaybetmiştir. Nuh Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi Oğlum benim ehlimdendir. Muhakkak ki senin vaadın haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Onu kurtar yani. Allah ona sana iman edenleri bile ehlini cemiye bindir demişti ya. Allah duyurdu ki o senin ehlinden değildir. Senin ehlin sana iman edenlerdir. Onun için zahiri bağ dünyevi bağdır ama manevi bağ iman kardeşliği ebedi bağdır. Ahiretin bağı ebedi bağdır. Oğlu bile olsa eğer iman etmemişse o senden de evdir dedi. O senin ehlin de evdir. O kafirlerin ehlidir. O, salih olmayan bir ameldir. Bir de Allah uyarıp ikaz etti. Bilmediğin bir şeyi benden isteme dedi. Sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim dedi. Kime söylüyor? Nuh adi Allah Neye hüküm verirse doğru odur. O senin ehlinden değil dediyse senin onunla bir bağın olmaz. Yani bir kul eğer Allah'ı kabul etmemişse zahiri bağ hiçbir mana ifade etmez dedi. O evladın da olsa, baban da olsa her neyin olursa olsun sizin bağınız yoktur dedi. Sana cahillerden olmamanı tevziye ederim dedi. Bunun için bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Bunun hakkında senin bilgin yok. Nuh Aleyhisselam buna ne cevap verdi. Bilmediğin bir şeyi senden istediğim için senden mağfiret diliyorum, af diliyorum. Bunun için sana sığınıyorum. Eğer sen beni Mahfuret etmezsen, bana merhamet etmezsen, ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Hemen tövbe etti. Hemen istiğfar etti. Evet. Bana rahmetinle muamele et, bilmediğim için bunu söyledim dedi. Sözünü geri aldı hemen. Bizim için de aynı şey geçerlidir. Gerçek kardeşlik, mümin kardeşliğidir. Ebedi olan kardeşliktir. Ebedi olan bağlıdır. Bu hem kardeşimiz için geçerlidir, hem eşimiz için geçerlidir, hem çocuklarımız için geçerlidir. Yoksa Allah kafirlerden hiç kimseyi dost edilmeyin dedi. Müminlerin kafirlere Sevgi beslediğini göremezsin. Onların küfrüne, onları olduğu gibi kabul ettiğini göremezsin dedi. Bir insan olarak sevmek ayrı şeydir. Mümin olarak sevmek başka bir şeydir. Allah için sevmek başka bir şeydir. Onun için söylüyoruz, eğer biri iman etmemişse, onun hayvandan farkı yoktur. Allah söylüyor, onlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıydı. Bazen mesela görüyoruz, işte farancalar iman etmemiş, kafirdir, Yahudidir, Hristiyandır, veya müşriktir, veya başka bir şeydir. İşte biz onlara saygı duyuyoruz. Nasıl saygı duyuyorsun? Neyle saygı duyuyorsun? Yani ona saygı duyulacak bir tarafı mı var? Bir fikri, bir düşüncesi mi var? Saygı duyuyorum demek yanlış bir şeydir. Kelimeyi nasıl kullanması gerekir? Evet. Mümin olmayabilir ama ona tahammül ederim tahammül etmek başka bir şey, saygıyı duymak başka bir şeydir. Mümin olmayan saygıyı hak etmiyor. Saygıya layık değerlidir. Ama bilmiyorsa, cahilse, bu durumda öğretmen gerekir, anlatman gerekir. Sana Nuh'a vahyetti ki, bereket ve serametle gemiden iyi. Selamım sizin üzerinizde olsun, bir de seninle beraber olan ümmetlerin üzerine olsun, selamın üzerinize olsun, gemiden iyi. Dünyada sizi faydalandıracağız. Sizinle beraber olan, seninle beraber olan o insanlar, daha sonra gelecek olanlar bir kısmı, bir kısmı iman edecek, bir kısmı da evet, zulmedecek kendine, o kendine zulmedenlere elin bir azap olacak. Sonra Allah Hud Aleyhisselam'ı anlatıyor. Hud kardeşleri halk kavmine gönderdik. Kardeşleri Hud onlara dedi ki: Sadece Allah'a avdolun. sizin için ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Başka şeylere takmayın. Başkalarına abl olmayın. Dedik. Onlar da Hud Aleyhisselam'a dediler ki biz senin sözüne bakıp ilahlarımızı terk edecek değiliz. Biz sana iman etmiyoruz. Dediler. Kim neyi seviyorsa en olduğu şey odur. Allah peygamberleri anlatırken Öt evet, Aleyhisselam'ı anlatır, Hud Aleyhisselam'ı anlatır, Salih Aleyhisselam'ı anlatır, Lut Aleyhisselam'ı anlatır. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatır. Şuayb Aleyhisselam'ı anlatıyor. Buna bir böyle peş peşe anlatıyor. Her bir kavim Farklı bir tarafa meyletmiş, Allah'tan başka tarafa dönmüş. Her birinin abdoluluğu şey başka şeylerdir. Bir kısmı nefislerine abdolmuş, bir kısmı böyle puta tapıyor, bir kısmı dünyaya tapıyor. Şu Aleyhisselam'a kavmi gibi. Her birinin puti farklıdır. Neyi seviyor? Hayatını ne uğrunda harcıyorsa puti odur. Tatlılığı odur çünkü. Bunun için Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu sahabeye ben benden sonra sizin böyle bir tut dikip ona secde edeceğinizi kul olacağınızı, abl olacağınıza ihtimal ver diyor. Böyle bir şey yok zaten. Artık bunu anlamışsınız. Ama benden sonra dünyaya, paraya tapacağınızdan endişe ediyorum. Endişesi doğru muymuş? Elbette ki doğruydı, biliyordu zaten. Görev konuşuyordu. Şu anda durum ondan ibarettir. Onun için dünyanın peşinden koşuyoruz. Kimin parası varsa kıymetli odur, değerli odur, şerefli odur. Bir babanın bile iki evladı varsa biri zengin, biri fakirse o zengin her türlü yanlışı yapmış olsa bile, her türlü günahı işlese bile o kıymetli değerlidir. O fakir olan bir şeyi olmayan ibadet ehli Gerçek bir mümin kuru olsa da ona kıymet değer verilmez. Niye? Parası yok ya. Bu durumda kıymet değer neye göre ölçülüyor? Şeref neye göre veriliyor? Dünyaya göre. Dünyaya av olanlar, kuru olanlar böyledir. Eğer kıymeti değeri Allah'a göre vermiyorsa, Allah'ın sevdiğini sevmiyorsa, bu işte bir teslim var. Allah'a abdolulmamış, dünyaya abdolmuş demektir. Kul olunmuş demektir. Tatlıqı dünyadır demektir bu. Evet. O kavimler söylerken bunu söylüyor. Kendi ilahlarımızı, kendi yolumuzu bırakıp, senin bize gösterdiğin yolu kabul etmiyoruz. Salih Aleyhisselam'ı kavmine gönderdik. Cemil kavmine Salih aleyhisselam onlara dedi ki sizin ilahınız bir tek Allah'tır. Sadece Allah'a abd olun. Her gelen peygamberin söylediği söz budur. La ilahe illallah deyin ve sadece Allah'a abd olun. Her birinin ilk söylediği şey budur. Öncelik burada. Bu yani. Rabbinizden mağfiret dileyin, Rabbinize tövbe edin, Rabbinize dönün, yönelin. Muhakkak ki o yakındır. Rabbiniz sizinle beraberdir, size yakındır. Duaya mutlaka icabet edendir. Yeter ki siz Rabbinize dönün dedi. Kavmi ona dedi ki, senin bizi davet ettiğinden şüphe duyuyoruz, kabul etmiyoruz onu, biz babalarımızın gittiği yolda gideriz. Büyüklerimizden neyi gördüysek onu kabul ederiz. Atalarımızın diline uyarız. Herkes nasıl yapıyorsa biz de öyle yaparız. Dediler. Allah onları helak ettik sonra buyurdu. Her kavmi helak ederken Resullerimizi ve onlarla beraber olan müminleri kurtarmak üzerimize bir borçtur, buyuruyor. Onları kurtardık, gerisini helat ettik. Onlar yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sadece olan bir sayha, bir sayhadan ibaretti. etti. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın bir sefer Allah deyişinden ibaretti. hepsi Hepsi dizüstü yere çöküp Kaldılar, öldüler hepsi yani. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Semud'un kavmiyle uzak olsun buyurdu. Sonra Allah İbrahim Aleyhisselam'ı anlatır. İbrahim'e Resullerimizi gönderdik. Meleklerden olan Resullerimizi, elçilerimizi gönderdik. Gidip İbrahim'e selam verdiler. İbrahim de hemen selamlarından mukavele etti. Hiç beklemeden hemen kızarmış bir buzakıyı yaptırıp getirip önlerine koydu. Allah burada bize neyi anlatıyor, ne anlamamızı istiyor? Bir misafir geldiğinde yapılması gereken şey neymiş? Sen aç mısın, tok mısın diye sormak doğru değilmiş. Sormadan hemen ne varsa getirip önüne koymak lazımmış. O da öyle yaptı. İbrahim Aleyhisselam gördü ki melekler ellerini yemeğe uzatmıyor, Bir insan suretine gelmişler tabi. Bu arada endişelendi. Acaba neden yemiyorlar diye. Eskiden mertlik vardı böyle, eğer biri birinin yemeğini yerse, ona bir zarar dokunduramazdı. Ama şimdi öyle değil, insanlar nankör olmuş. Yemeğini yiyor, her türlü zararıyla veriyor. Ondan istifade ediyor, her türlü zararıyla veriyor, eskiden böyle değildi. Onun için birbirini evine gittiğinde onun yemeğini yemezse, suyunu içmezse bu durumda ondan emin olunmuyor. Yani niyeti kötü demektir, her şey olabilir demektir bu. Onlar ellerini yemeye uzatmayınca İbrahim aleyhisselam endişelendi. Onlar da dediler ki endişe etme. Biz sana gönderilmiş Allah'ın Resulleriyiz. Biz lüt kavmini helak etmek üzere gelmişiz. Bu arada bir de sana müjdemiz vardır. Sana bir oğul müjdeliyoruz, İshak'ı. Peygamber olarak Allah onu seçer, seçmiştir. Bir de İshak'tan Yakub aleyhisselam, o da onun İshak'ın oğlu, o da peygamber, bunu müjdelemeye gelmişiz dedi. Hem oğul müzdeliyor, daha o olmamış, bir de onun oğlunu müzdeliyor, torun müzdeliyor ona. Niye önce melekler Lut kavmini helak etmeden önce Hazreti İbrahim'e geliyor? Mutlaka bunun bir sebebi olmalıdır. Allah buyurur ki ayet-i başka bir ayette, İbrahim kavmini imana davet etti, hiç kimse iman etmedi, bir tek Lut ona iman etti. Onu da Resul olarak başka bir beldeye gönderdik. Lut aleyhisselam Allah'ın nevisi. Lut aleyhisselam Allah'ın Resulü. Aradaki fark bu. Bununla beraber Hz. İbrahim'in de Resulü'dür. O Hz. İbrahim'e iman etmiş çünkü. O Lut aleyhisselamı gönderiyor, Elbette ki Allah'ın emriyle, vahiy ile gönderiyor ama resul olarak gidiyor tabi. Bu durumda onun kavmine gazap gelmeden önce önce İbrahim'e söylüyor, Hazreti İbrahim'e söyler önce. Önce onu haberdar ediyor çünkü o göndermiş. Lut Hazreti İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu arada dedi ki nasıl benim çocuğum olabilir? Kocam yaşlıların sonuna varmış. Ben de zaten koca karıyım. Yani bu yaştan sonra nasıl çocuğumuz olur? Dedi. Melekse dediler ki Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Allah hamd'e layık olandır. Allah'ın emrine, Allah'ın ikramına şaşırmayın. Ayet devam ediyor. Ne zaman ki endişe İbrahim'den girince, Lut kavmi için adeta bizimle mücadele etmeye başladı. Meleklerle mücadele etmeye başladı. Orada Lut var dedi. Yani siz kavmiyi helak edeceksiniz ama orada lüt var, o ne olacak? Melekler diyorlar ki, biz orada kimin olduğunu en iyi bilenleriz. Merak etmeyin, onu ve ona iman edenleri kurtaracağız, oradan çıkaracağız, ondan sonra orayı helak edeceğiz. Ama bununla beraber İbrahim Aleyhisselam mücadele etmeye devam ediyor. Oraya gazap gelmesin diye. ''İnne İbrahim'e lehalimun evvâhun münif'' Bununla beraber İbrahim çok halimdi, yumuşak huyluydu, Allah'a yönelmiş, Allah'a dönmüş biriydi, çok ah çeken biriydi, bağrı yanık biriydi. Böyle bir kuldur İbrahim. Bunun için, onları helak etmemesi için adeta bizimle mücadele etti buyurdu. Melekler dedi ki, bu geriye dönüşü olmayan Allah'ın kesin emridir. Hiçbir şey yapılamaz, hiç mücadele etme. Bundan sonra Allah Lut Aleyhisselam'ı anlatıyor. Buradan neyi anlamak gerekir? Allah bir şeye ol dediğinde olur. 100 yaşında, yüz on yaşındaki birine, yüz yaşındaki bir kadına çocuk verir mi? Verir. Allah'ın rahmetinden umudunu kesenler kafirdir dedi. Bir kul Allah'a güvenir, tevekkül ederse, Allah'ın ona yapmayacağı ikram olmaz. Azar o demek, Allah'ın kudretine iman etmemektir. O dilediğini yaratır ve verir. Onun için dua ederken, bu dua imkansızdır dememek lazım. İmkansız dua yoktur. Allah için imkansızlık yoktur çünkü. Aynı şekilde bütün Allah'ın nebileri, resulleri öyledir. Alemlere rahmet olarak gelmişler. Kendi kavimlerine rahmet olmaya gelmişler. Elbette ki onlar için mücadele ederler. Helak olmasınlar diye. Ebediyen kazansınlar diye. Cennete gitsinler diye bütün çabalarını, gayretlerini sarf ederler. Ama onlar Allah'ın peygamberini vahyini, kitaplarını kabul etmeyince onlar da bir şey yapamaz. Araya giremez. Çünkü kul Allah'ın kulü, emir Allah'ın emridir. Bir de buradan neyi anlamak gerekir? Bir müşidikâmil birini bir yere gönderirse, orada bir sorun sıkıntı olursa, bir nimet veya bir azap gelirse, önce kime gider? Oraya gitmeden önce gönderene gider. Önce o haberdar olur. Onun için, Lut Aleyhisselam'ın kavmi için gelen melekler, önce Hazreti İbrahim'e geliyor. Durumu önce ona ardı ediyor. Bir de bunu anlamak lazım. Lut Aleyhisselam'ın kavmi Allah ayet-i buyuruyordu siz şimdi kadınları bırakıp eskeklerle mi beraber oluyorsunuz? Bu ne kötü bir iştir buyurdu. Sonra melekler gelip Lut Aleyhisselam'ı oradan çıkarıyor kavmi helak ediyor. Oradan çıkarırken Lut Aleyhisselam'ı melekleri onları Lut Aleyhisselam'a diyor ki arkana bakma. Yürü yalnız arkana bakma. Niye arkana bakma diyor. Gönlün geride kalmasın. Bunlar azabı hak etmiş, gönlün arkada kalmasın, gözün arkada kalmasın. Artık bunlar için yapılacak bir şey yok. Sen gerekeni yaptın, vazifeni yaptın, davet ettin, tebliğ ettin, anlattın ama artık bunlar için üzülme, gözün arkada kalmasın. Arkaya bakma demek bu demekti. Biz de orayı alt hissettik. ettik, Üstlerini atlarına geçirdik. Onların üzerine sincilden pişmiş taşlar yağdırdık. Bunlar Rabbinin katında damgalanmış taşlardı. Her birikine isabet edecek belliydi. O azabı hak edenler içindir buyurdu. Sonra Allah Şuayb Aleyhisselam'ı anlatır. Şuayb Aleyhisselam aynı zamanda Hazreti Musa'nın da kayınbabasıdır. Hazreti Musa Mısır'dan kaçarken Medine'ye e gitmişti. Şuayb Aleyhisselam'la beraber olmuştu. Onun kızıyla evlenmişti. E ve kardeşleri şu ayı gönderdik. Her kavim aynı zamanda peygamberleri onlardandır. Onun için Allah kardeşleri buyurur. O da Ya kavmi elbudullah Ey kavim Allah'a olun dedi. Ma lekum min ilahini gayruhu Sizin için ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Herhangi bir şeyi tartarken eksik tartmayın. Herhangi bir şeyi ölçerken Eksik ölçmeyin. Allah size bolluk vermiş, bereket vermiş. Ama siz böyle başkalarına haksızlık ederek azaba uğrayacaksınız. Ben sizin için sizi kuşatacak olan bir azaptan korkuyor, endişe ediyorum dedi. Ülçüyü, tatiyi adaletle tutun dedi. Onun kavmi de böyle bir yanlış yapıyormuş. Yani zenginler fakirleri eziyormuş. Para kazanılsın da nasıl kazanılırsa kazanılsın diyen bir kavim. Üçvi tartıyı tam tutmayan bir kavim. Zenginlerin fakirlere zulmettiği bir kavim. Allah onları da bundan dolayı helak ediyor. Ona şu ayva dedi ki, senin bize bu söylediklerini sana namazın mı emrediyor? Bizim o avdolubumuz, sevdiğimiz şeyi, tek etmemizi sana namazın mı emrediyor. Malımızı nasıl kazanacağımızı, nasıl harcayacağımızı, sana ne yapamız gerektiğini, namazın mı diyor Ama şimdiye kadar biz seni e, akıllı, temale ermiş biri olarak görüyorduk. Görüyoruz ki sen de yoldan çıkmışsın, sen de aklını kaybetmişsin dediler. Eğer biri Allah'a davet ederse, dünyaya tapanlar böyle söyler zaten. Şahit Aleyhisselam onlara, gücümün yettiği kadarıyla bana düşen sizi davet etmektir, anlatmaktır. Yanlıştan men etmektir. Gücümün yettiği kadarıyla size nasihat etmektir, islah etmektir dedi. Bunu başarabilen de ancak, Allah'a aittir, ben ona tevekkül ettim, ona günevdim, benim işim Allah iledir, ben bunu Allah'ın emriyle yapıyorum dedi. Eğer siz böyle, böyle devam ederseniz Allah'ın gazabı size gelir dedi. Onlara şahit, onlara dedi ki: Rabbimizden mahfret dileyin, ona dönün, ona tövbe edin. İnne er-rabbir rahimun ve dud. Rabbim Rahim ve Vedud. Rahmet edendir, bununla beraber sevendir. Eğer tövbe eder, ona dönerseniz sizi mağfiret eder, sevgisini size gösterir. Kavbi de ona dedi ki, ey şu senin söylediğin şeylerin çoğunu anlamıyoruz. Sen bize göre saçmalıyorsun yani, dediler. Eğer senin aşiretin olmasaydı, ailen olmasaydı, seni taşvardık, dediler. Senin bizim üzerimizde bir üstünlüğün yok, sen de bizim gibi birisin. Şaib Aleyhisselam onlara dedi ki, Ey kavmin, sizce benim aşiretim Allah'tan daha mı izzetli, daha mı önde? Ben size ki, Allah böyle buyuruyor, siz senin kavmin olmasaydı seni taşlardık diyorsunuz. Hiç mi Allah'ın hesabını yapmıyorsunuz? Yani kavmini Allah'ın önüne alıyorsunuz, öyle mi? dedi. Onlar bu şekilde iman etmeyince, şu ve onunla beraber iman edenleri kurtardık. Gerisi yurtlarında diz üstü çekenleri oldu. Zulmedenleri sadece korkunç bir sayha yakaladı, helak etti. Son ve ayetlerimizle Musa'yı firavun'a gönderdik buyurdu. Eğer biri Allah'ın hesabını yapmadan tatıyı hafif tutuyor, ölçüyü eksik ölçü bitiyorsa, ne demektir bu? Başkalarına zulmediyorsa, başkalarının hakkını yiyorsa, Allah'a davet edildiği halde Allah'ın emrine davet edildiği halde bunu kabul etmiyorsa, ben kendi malım üzerinde istediğim gibi tasarruf eder, onu kullanırım diyorsa, kazanayım neden olursa olsun, harca kendi istediğimi yaparım diyorsa, Allah'ın gazabı ona geldi demektir. O helak oldu demektir. Allah'ın azabı toptan gelmese bile tek tek gelir. Aynı şekilde Musa'yı Firavun'a gönderdik buyurdu. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçerek onları ateşe götürecek dedi. Onların varacakları, vardıkları yer ne kötü bir yerdir buyurdu. Niye ahirette o kavminin önüne geçip kavmini alıp cehenneme götürecek? Çünkü dünyadayken de kavmi onun peşinden gitmişti. Bu dünya hayatını yaşarken eğer birilerinin peşinden gidiyorsak, onlar, onlar da o peşinden gittiklerimiz de eğer cehennemlik işler yapıyorsa haktan başka yere davet ediyorsa kıyamak yürüyle peşimize önümüze verir, bizi cehenneme götürür demektir bu. Onlar hem dünyada lanetlenmiş hem de o lanet onları takip eder Cehenneme girinceye kadar. Lanet Allah'ın rahmetinden mahrum olmaktır. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Onların taptıkları, avdoldukları, peşinden koştukları onlara bir fayda vermedi. Onları ateşten korumadı. Cehennemden korumadı. Muhakkak ki anlatırlarımız bu ayetlerde Allah'tan korkuet duyan, Allah'tan korkan kimseler için bir ibret vardır. Kıyamet günü herkes Allah'ın hazırında hazır olacak. O bütün insanların toplanmış olduğu gündür. Bütün varlığın toplanmış olduğu gündür. hitap Resulullah Efendimiz'edir. Testaqim, kema, Sana emredildiği gibi dost doğru ol. İstikamet üzere ol. Sana nasıl emretmişsem öyle ol. Dolayısıyla bütün müminleri Allah'ın kitabını kabul eden peygamberini vahyini kabul eden bütün insanlara Allah'ın emridir. Emredildiği gibi sana emrettiğimin gibi emrettiğim gibi dos doğru yol. Dos doğru yolda dur. Dos doğru yolda yürü yaşa. Dos doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur, vahyettiği yoldur. Kur'an'ın Resul'ün yoludur yani. Ve men tâbe me'ake Seninle beraber Allah'a dönenler de dost doğru olsunlar. Allah'ı kabul edip, seninle beraber olanlar da dost doğru olsunlar. Aşri gitmeyin. Muhakkak ki ne yaparsanız yapın, o Allah hepsini görendir. Zümmedenlere meyletmeyin. Zümmedenleri desteklemeyin. Eğer zulmedenleri desteklerseniz, sonra size ateş dokunur. Allah'ın azabı size dokunur. Sizin için Allah'tan başka da dost yoktur. Eğer zulmedenlere meylederseniz, Allah'ın azabı size dokunur. Sizi Allah'a karşıyı koruyan kimse olmaz. Hiç kimse size yardım etmez, edemez. Allah size yardım etmez. Evet. Lüzumsuz edendlere meyletmeyin dedi. Şu anda evet her taraf kan gölüne dönmüş. Müminlerin memleketlerinde evet biliyoruz. Arafta, Suriye'de Filistin'de, dünyanın hemen her tarafında ne de Müslüman varsa orada ateş var. Orada zulüm var. Bir de Müslümanların kendi aralarında birbirine zulümleri vardır. Allah için birbirine zulm ediyorlar. Allah için birbirlerinin camilerini bombalıyorlar. Allah için birbirlerini öldürüyorlar. Hiç Allah için böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey sadece şeytanın yolunda olur. Allah yolunda olmaz. Allah yolunda müminler kardeştir. Allah yolunda müminler birbirine yardım eder, birbirlerini sever. Onun için zarimlere meyletmeyin dedi. Zulmedenlere meyletmedi. meyletmeyin. Meyletmeyin. Meyletirseniz sonra size ateş dokunur. Allah'tan başka dostunuz yoktur. Hiç kimse sizi Allah'a karşı da koruyamaz dedi. Zulmetle demiyor. Zulmedenlere meyletme. Falancalar doğru yapıyor derler. Falancalar haklıdır deme. Eğer bir yerde zulüm varsa bunu söyleme. Savaşın bir hukuku vardır. Hukuk. Resulullah Efendimiz kuralları koymuştur. Onlar size saldırmadıkça siz saldırmayın. Huvudunda nefsi müdafaa olmuş olur. Savaşırken yaşlılara karışmayın dedi. Dokunmayın. Mabedlere dokunmayın. Din adamlarına dokunmayın. Çocuklarına dokunmayın. Kadınlara dokunmayın, ekinlere dokunmayın, bahçeye, bağa bahçeye dokunmayın. Sadece sizinle savaşanlarla savaşın. Eğer onlar eman dilerse, biz savaşmaktan vazgeçir, vazgeçtik derlerse, bu durumda onlara eman verin. Onları koruyun, emana alın onları koruyun. Kimse onlara karışmasın. Şimdi nasıl yapılıyor? Hiç hesaba çekmeden infaz. Hiç böyle mümin olur mu? Kardeş kardeşi öldürüyor, bombayı atıyor. Çocukmuş, kadınmış. Hiç böyle bir hesap yapmıyor. Allah peygamberine önce söyledi. Sana emrettiğim gibi dost doğru ol. Sana, seninle beraber Allah'a dönmüş olanlar da dost doğru olsun. Senin gibi yapsın, dost doğru olsun. Et, zalimlere meyletmeyin. Yoksa sonra size ateş dokunur. Hiç kimse sizi Allah'a karşı da koruyamaz. Allah bizi dost doğru olanlardan eylesin. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın bize vahyettiği gibi dost doğru olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi zalimlere meyledenlerden eylemesin. Allah bizi zalimlere meylederken, onları desteklerken kendi kendini kandıranlardan kendi kendisine fetva arayanlardan eylemesin. Sonra buyurdu ki namazı ikame edin. Muhakkak ki kötülükler iyilikler kötülükleri giderir, siler. Bir kötülük yaptıysanız, kendi kendinize zulmedir, bir yanlış yaptıysanız peşinden bir iyilik yapın. İyilikler, kötülükleri siler, giderir. İşte bu düşünenler için nasihattır, ögüttür, Allah'ın kuluna hatırlatmasıdır, zikridir. Sen sabit. Muhakkak ki Allah iyilik yapanların, mühsinlerin Eciz etmez. Eğer Rabbim dileseydi, bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Yani her toptan iman ederdi. Ama Allah böyle dilemedi. Kuluna tercih etme hakkı verdi. İster iman eder, ister iman etmez. Bu tercih hule aittir. Bununla beraber onlar kendi aralarında ihtilaf ediyorlar. Hangi konuda? Elbette ki Allah'ın ayetleri konusunda ihtilaf ediyorlar. Her biri doğru yolda olduğunu söyler. Doğru yolda olanlar Allah'ın rahmetinin içine aldıklarıdır. Alemlere rahmet olanlardır. Alemlere rahmet olmaya çalışanlardır. Onlar müstesna dedi. Gerisi... Allah zaten o rahmet olanları bunun için rahmet olsun diye yaratmış buyurdu. Rabbinin kelimeleri tamam oldu. Hükmü böyledir yani. Rabbinin hükmü böyle gerçekleşti. Öyle ki cehennemi mutlaka dolduracağım demişim. Kiminle? İnsanlarla ve cinlerle cehennemi mutlaka dolduracağım diye benden söz çıkmış. Bu kelimeyi söylemişim, söz bitmiştir dedi. Allah'ın rahmetinin dışında kalanlar cehennemin odunudur. Bu Kur'an'ı sana hak ile indirdik. Gerçek anlaşılsın, hak anlaşılsın diye indirdik. Meminler için vaaz ve nasihat olsun, uyarı olsun. İman etmeyen kimselere de ki, Elimizden geleni yapın. Çünkü biz de elimizden geleni yapıyoruz. Biz rahmet olmaya çalışıyoruz. Göklerin ve yerin kaybı Allah'a aittir. Bütün işler O'na gönderilir. Yalnız Allah'a abdolun. Sadece Allah'a tevekkül edip Allah'a güvenin. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. Her şeyden haberdar olandır. Allah bizi rahmet ettiği, rahmetinin içine aldığı kullarından eylesin. Allah bizi huzurunda mahcup eylemesin. Allah bizi dünyada mahcup eylemesin. Ahirette mahcup eylemesin. Allah bizi sadece kendisine abduranlardan eylesin. Allah bizi bütünüyle kendisine tevekkül eden, güvenen kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Estağhullahu azim. Ayetleri nüzul sırasına göre okuyup cevap vermeye çalışıyoruz. Bu Hud suresiydi. Peşinden Yusuf suresi gelir. Nüzul sırasına göre Hud suresi 52. sure. İnşallah Ramazan biterken biz de mücadeleyi tamamlayacağız. Özetle böyle kısa kısa yapıp tamamlayacağız. Öyle ki imanımız tazelenmiş olsun, Rabbimizin bize ne dediğini anlamış olalım, ayetlerine cevap verirken de ahdimizi yenilemiş olalım. Din deyince, iman deyince, insan deyince, Allah deyince, Resulü deyince Allah'ın bize öğrettiği gibi anlayalım birilerine göre değil, başkalarına göre değil. Yoksa o atalarımızın dini olur. O Allah'ın vahyettiği, indirdiği din değil. insanların uydurduğu din olmuş olur. Allah uydurulan dini kabul etmez. Din Allah'ın indirdiği, vahyettiği dindir. Bu dinin kitabı Kur'an'dır. Peygamberi de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunun dışında yol yoktur. Kim bunun dışında bir yol ararsa yol bulamaz. Bulacağı yol sadece cehennemin yoludur. Allah'ın gazabına insanın uğradığı yoldur. Allah'tan yine ona sığınıyor. Gazabından rahmetine sığınıyor. Amin.